2000 yılında Altın Palmiye Ödülü'ne layık görülen Dancer in the Dark adlı Hollywood filminde 1960'ların Amerika'sında yaşayan göçmen bir kadının haksız yere ölüme mahkum edilmesi anlatılıyordu. The Dark filminin gösterime girmesinden hemen bir yıl önce 1999'da gişeleri sarsan bir diğer Hollywood filmi ise bir başka haksız idam cezasının konu edildiği Green Mile'dı. Green Mile yazar Stephen King'in 1996'da yazdığı kitaptan uyarlanmıştı Beyaz Perde'ye. Aslında bu kitap o yıl İngiltere'de en çok satan kitaplar listesine girmişti ama Hollywood'un 3 yıl sonra bu konuyu filme alması... Haksız yere verilen ölüm cezalarının korkunçluğunu tüm dünyaya göstermiş oldu. Ölüm cezası ile ilgili entelektüel ve hukuki tartışmalar ne dünyada ne de Türkiye'de yeni. Ama bugün bu tartışmalar Hollywood'a kadar yayılmış, dolayısıyla toplumların her kesiminde tartışılır hale gelmiş durumda. Biz de İnsan Hakları dizisinin bu bölümünde ölüm cezasını, bir diğer deyişle yaşama hakkını ele alacağız. Everyone has the right to life, liberty and security. 1948 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisini hazırlayan komitenin başkanı Eleanor Roosevelt, bildirinin üçüncü maddesini okuyordu. Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. Yaşama hakkı hiç kuşkusuz en temel haklarımızdan biri. Üçüncü madde kuşkuya yer vermeyecek kadar açık. Doğrudan doğruya devletlerin kimseyi keyfi olarak öldüremeyeceği, hapse atamayacağı ya da başkalarının bizi öldürmesine izin veremeyeceği söyleniyor. İnsan hakları savunucuları ölüm cezasını ise bu hakkın ihlali olarak görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki polis müzesine giden ziyaretçiler, salonlardan birinde hoparlörlerden yayılan ve bir idamın son anlarını simgeleyen bir teyp mesajını dinliyor. Geri sayım başlıyor. 5, 4, 3, 2, 1 Valiye infazın yapıldığını haber verebilirsiniz. Bununla beraber Florida ya da Amerika'daki diğer birçok eyalette, Elektrik sandalyeleri ya da ölümcül iğneler henüz müzelik değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde son 25 yılda 667 kişi idam edildi. Ölüm cezası Amerika dahil 90 ülkede hala yasal olmakla birlikte dünyada artık giderek uygulanmayan bir ceza. Londra'daki Westminster Üniversitesi'nin idam cezası ile ilgili çalışmalar yürüten bölümünün başkanı Peter Hodgkins'in buna şöyle bir açıklama getiriyor. Son yıllarda idam cezasından fiilen ya da kanunen vazgeçen ülkelerin sayısı arttıkça toplumda bir karışıklık çıkmadığı, suç oranlarında kayda değer bir yükselme olmadığı da görüldü. Bu yüzden ülkeler idam cezasını kaldırmaya yöneldiler. Hatta şimdi 20 yıl öncesine oranla daha rahat vazgeçiyorlar bu cezadan. Duygularından çok verilere dayanarak hareket ediyorlar. Ölüm cezası Türkiye'de de akademisyen hukukçular ve hatta siyasetçiler tarafından yıllardır tartışmaya bile değer görülmeyen bir konuydu. Türkiye'de akademisyen hukukçular konuyla ilgili yıllar önce yazdıkları kitaplarda genelde idam cezasına karşı tavır almıştı. Hatta Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Faruk Eren, Bir Ceza Avukatının Anıları adlı kitabında Türkiye'de verilmiş haksız idam cezalarını ve daha sonradan hukukçuların çektiği vicdan azabını anlatmıştı. Son 15-20 yıldır parlamentoda hiçbir idam cezasını onaylamamış, tartışmamıştı. Ta ki Türkiye açısından son derece kritik bu noktaya gelinene, PKK lideri Abdullah Öcalan yakalanana kadar. Bugün bu konu yeniden başta politikacılar düzeyinde olmak üzere tüm ülkede ateşli tartışmalara yol açıyor. Ben 27 7, 92 tarihinde Diyarbakır Kul Lişesi'nde çatışmada şehit düşünen canlar makolanda çok şey, İbrahim Arslan'ın babası Genel Arslan. Apo'nun bir an önce idam edilmesi ancak bizim şehit ailelerimizin kalplerini ferahlatır. Başka hiçbir artan artı düşünmüyorum. Bu ülke bir başbakan az bir haciye nazırını astı, bir maliye vekil astı. Bir başbakan asabiliyorsa 30 bin kişinin katili cani, çocuk katili de asılmalıdır. Madem ki hukuk diyoruz, adalet diyoruz, ona güveniyoruz, <gülüyor> eğer mahkeme bir kararı vermişse o muhakkak onaylandı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkan vekillerinden İsmail Köse de Türkiye'de idam cezasının ancak Öcalan idam edildikten sonra kaldırılabileceğini söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi tabi insan varlığı ortadan kaldırılmasına karşıdır. Ancak dünyada uygulaması henüz devam eden, Amerika Birleşik Devletleri'nde dahi devam eden bir ölüm cezasını Türkiye'nin sosyal, kültürel ve bir terörü yaşamış olan, 30 bine yakın insanını kaybetmiş, 5 bine yakın şehidi olan bir toplumda siz idam cezasını hemen birden kaldıramazsınız. Bugün meclisimizin gündeminde olan, henüz idam kararı verilmemiş, yani yasama meclisinden geçmemiş olan, e, 60'a, 70'e yakın idam hükmü giymiş insanlar vardır. Bir de tabi terörün e, bugünkü şartlarda Türkiye'ye bu kadar ağır şartları ortaya koyan e, bu yılanın başı yakalanmış şu anda e, hapishanede bekliyor. Biz şimdi buna Buyurun efendim bir yanlışlık yapıldı sizi bırakıyoruz diyemeyiz. Yargı karar verir. Abdullah Öcalan idam edilmelidir. Bu mesele üzerinde oynamak Türkiye'nin haysiyetiyle, onuruyla, milli hukukuyla oynamak demektir. O itibarla diyorum ki bu konuyu pazarlık haline getirmemelidir. Dünya bunu pazarlık haline getirmemelidir. Avrupa Birliği bunu pazarlık haline getirmemelidir. Ancak bundan sonraki ceza kanunumuzdaki idam kaldırılsın mı şeklindeki... Ee, öneriyi yani bugün katılım e, şeyindeki efenin e, belgesinde olduğu gibi düşünülebilir. Zaten 2004 yılına kadar diyor. Bunu uygulamayın diyor. Zaten Türkiye'de uygulanmamış. Ama bir hususun altını çiziyor. Terörle ilgili konu hariç diğer konular e, beklemeye alınabilir, tartışılabilir ancak Abdullah Öcalan'la ilgili mesele ne tartışılabilir, ne beklemeye tahmini vardır. İdam cezasını belli bir kişinin hak ettiğini düşünüp diğerleri için düşünülebilir demek ne kadar adil? Ankara Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Tufan Erfurman yanıtlıyor. Bu Türkiye açısından bir sorun değil. Bu bütün dünyaya ilişkin bir sorun. Yani şöyle bir şeyi çok kolay yapabilirsiniz. İngiltere'de kalkıp da veya Amerika'da yani en çağdaş ülkeler gibi görüldüğü için Böyrenik veriyorum veya Fransa'da kalkıp da 20 tane küçük kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra hepsinin boğazını kesip de hepsinin cesetlerini nehre atan bir insanla ilgili bir anket yapsanız, sıradan insanlar arasında bir anket yapsanız ben kesinlikle eminim ki bu ankette en az %70-75 civarında insan bu kişinin idam edilmesi gerektiğini size beyan ederler. Dolayısıyla bunlar kritik noktalarda yani halkın vicdanı hukukçuların ya da akademisyenlerin vicdanı ya da aklı gibi çalışmak zorunda değildir. Hukukçuların, akademisyenlerin aklı, rasyonel çalışmak zorundadır, bilgiyle çalışmak zorundadır. Ve biz kafası, bilgiyle çalışmak zorunda olan insanlar olarak bu noktada diyoruz ki hayır, idam cezası söz konusu bile olamaz uygar toplumlarda. Oysa halk buna somut durum açısından bakar ve öyle bakıyor. Dünyanın her yerinde de ne yazık ki bunun altını çiziyor, böyle bakıyor. Şöyle diyor, ya bu adam şunu şunu şunu şu kadar insanı öldürmüştür, şu kadar ayrının acı çekmesini sağlamıştır. Böyle bir adamın var olması gerekli midir? Bakış böyledir. Ha böyle bir soru karşısında, siz bile gereklidir demekte de güçlük çekersiniz. Doğaldır bu. Demin verdiğim örnekte de 20 tane küçük kız çocuğuna tecavüz ettikten sonra öldüren bir insanın hala mı yaşaması gerekir? Devlet hala mı böyle bir insanı beslemelidir diye sorarsanız soruyu bu şekilde döndürürseniz kimse buna evet yaşamalıdır diyemez. Çok zordur bunu söylemek. Dolayısıyla hukuk aslında soyut düşünme meselesidir. Yani demokrasiyi Ahmet'e uygulayalım mı diye sormaz hukuk. Demokrasi uygulansın mı diye sorar. Soyut düzeyde sorar. Soyut düzeyde sorduğunda soyut düzeyde yanıt evettir. Eğer hukukçu hukukçu halka soyut düzeyde düşünme yeteneğini aşılayamazsa, hukuku öğretmek durumunda olanlar insanlara soyut düzeyde düşünmeleri gerektiğini öğretemezse, o zaman insanlar çok somut düzeyde düşünürler. Somut düzeyde düşündüğünüz mü de ilkeler ortadan kalkar. Oysa hukuk ilkelerle uğraşır. İlkeler ortadan kalktı mı hukuk da ortadan kalkar. Böyle bir sorunun içerisinde bugün boğuşuyor Türkiye'de idam cezası meselesi. Benim ismim Mehmet Karayer, 1994 Şırnak'ta e, vatani görevini yaparken oğlum şehit oldu. İdamak benim kadar karşı olmayabilirsiniz. Neden olmayabilirsiniz? Canı yanan benim çünkü. Yani hakimi, avukatı kimse bu ülkeyi yani insan olun insanım diyen herhangi bir kimse şunu şöyle düşünmeli. Ee, benim evladımı öldüreni ben ne yaparım? Yani etki tepki meselesidir. Yani siz bana iğneyi dürterseniz ben de size çuval dur dürterim. Ben Hüsnü Öndül, e, avukatım. İnsan Hakları Derneği'nin kurucularındanım. Ölüm cezasına hem Türkiye'de hem de dünyanın neresinde olursa olsun kayıtsız şartsız karşı çıkıyoruz. Diyelim ki sizin kendi çocuğunuza böyle bir şey öldürüldü diyelim. Evet. Onu öldüren kişi. Siz öldürmek istemez misiniz? Hayır istemem. Devletin mahkemeleri vardır. Benim hakkımı devletin mahkemeleri arayacaktır. Ama o kişi, benim oğlumu öldürmekle suçlanan kişi de adil bir şekilde yargılanmalıdır. Yani onun savunma hakkına, adil yargılanma hakkına saygı göstermelidir. Pek çok arkadaşımız vardır bu şekilde davranan. Örneğin Sivas davasında Şair Metin Altıokun eşi e, ölüm cezasına karşı çıkmıştır. Eşi yakılarak öldürülmüştür. Ölüm cezası bir ceza falan değildir. Bu bir intikamdır. Devletin intikam almasıdır. İlkel bir yaptırımdır. E, Türkiye'de dört ayrı yasada, e, 41 yasa maddesinde ölüm cezası öngörülmektedir. Biz e, ölüm cezası öngören hükümlerin, kaldırılmasını istiyoruz. Hem savaş dönemi için hem barış dönemi için kaldırılmasını istiyoruz. Ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ek Altınoğlu protokolü imzalamasını istiyoruz ve onaylamasını istiyoruz. Suç işleyenlerin cezalandırılması gerektiği tüm dünya tarafından kabul ediliyor. Ölüm cezasının bazılarınca kabul görmeyen tarafı ise bu cezanın suçlulara pişman olma ve değişme fırsatı tanımaması. İngiltere'de Essex Üniversitesi'nden Hukuk Profesörü Jeff Gilbert. Bana göre idam cezası bireyin değişebileceğini tamamen göz ardı etmektir. Ayrıca bu cezayı uygulayanlara da manen zarar verir. Ölüm cezasının özellikle Türkiye'de sık sık dile getirilen bir başka yönü ise, tabi yine Öcalan'la ilgili olarak, daha çok şiddete yol açabileceği kaygısı. Evet. Ben şehit annesiyim. Herkes cezasını çekmeli. Ha biraz daha kan dökülmüş dökülür. Neticede e, sağlam bir zemine oturur. Herkes yerini bilir. Böyle teröriste, caniye, katile taviz vererek. Tarihte bir yere varılmamış ki şimdi varılsın. Mümkün değil yani. Bu, bu, göreceksiniz, ben bunu burada söyleyeyim ve bunu lütfen kesmeyiniz. Şayet Abdullah Hoca'dan asılmasa, ilerideki olayları göreceksiniz. İntifadaya geçecekler. Ee, seçimlerde o, e, bölgelerine kimseyi sokmayacaklar. Ve bu olayları da hep beraber asılmasın, hep beraber izleyeceğiz. Ama asıldığı zaman birden kesileceğini de göreceksiniz. Bana şehit babası sorarsan, ben asayım yani. Başka da kimse asmasın. <gülüyor> yani. Ama ülkemiz yeri insanlarımız... Evet. İnşallah en aklı selim şekilde hareket edecektir. diye düşünüyorum. O ölüp asılacak, ondan sonra belki ortalık daha da karışacaktı. Belki yani bunlar da önemli Türkiye için. Madem ki ona şey yapamıyorlar, öyle bir güvence sağlayamıyorlarsa, hücresinde e, cezası çekmesi benim için, benim için kendi görüşümü söylüyorum daha uygun. Ölüm cezası ile ilgili bu programı Londra Üniversitesi İktisadi ve Siyasi Bilimler Fakültesinden Jenny Cooper'la bitiriyoruz. Bir devletin idam cezası yoluyla vatandaşlarını öldürmesi halinde fark etmeden insanlara başkalarını öldürmenin yanlış olmadığı mesajını verebileceği düşünülüyor ki bu mesajın verilmesi büyük hata. Aksine öldürmenin yanlış olduğu ve devlet dahil herkes için yanlış olduğu gösterilmeli.